Ebu Derda'dan, hadisinden Bezzar, ''El u uhalifetül enbiya ulema nebilerin halifeleridir.'' lafzı ile tahriş etmiştir. Hafız Nureddin, el-Heysumi diyor ki, ''Sünende, ulema nebilerin mirasçılarıdır.'' şeklinde varit olmuştur. Ama Bezzar'ın ricali de mutemettirler. Bu takdirde, hakiki mirasçı, manevi hilafetle şereflenendir. Artık bundan sonra,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 Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin vefatı akabinde kendisine biat edilmiştir. Tirmizî'nin tahriç ettiği Ebu Sa'id al Khudri'den gelen hadiste Rasulü Muhterem onun hakkında şöyle buyurmuştur: ما من نبيٍ إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر.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 tarih Hulafa adlı eserini tavsiye ederim. Özellikle i̇bn Asakir'in tahriç ettiği Enes radıyallahu an'tan gelen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Hubbu Ebi Bekrin ve şükruhu vâcibun ala kulli ümmeti. Ebu Bekri sevmek ve ona şükranda bulunmak ümmetimin üzerinde vâciptir. Ashab-ı kiram, hilafet, emirlik, irşat.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 İlk seferi Şam'a, ikinci seferi Bursaya olmuştur. Görmüş olduğu ruhbanlar, bir peygamberin zamanına ulaşacağını haber vermişlerdir. Dört gözle peygamberi beklerdi. Takriben 200 yaşında iken peygamberimizin sohbetiyle şereflendi. Hakkında Rasulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Selmanumine, Selmanumin ehli beyti. Selman bizdendir, Selman ehli buyurmuştur.